Eğer namazı asli şekliyle kılması kendisine rahmindeki çocuğuna zarar veriyorsa, bunu hekimler söylüyorlarsa yani zarar görürsünüz diyorsa veya çocuk zarar görür diyorlarsa hekimler tabii ki o zaman oturarak namazını kılabilir. Bu şekilde kıldığı namaz da inşallah geçerlidir Allah katında. Evet.